Kim Allah'a göre güzel yaptıysa, o övgüye layıktır. Salatu selam, Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, Ehli Beyti'nin ve Ashabı'nın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Belemize Efendim, Konya'dan Kamil'e Üçer, Deccal'ı uzun uzun anlatabilir misiniz? Deccali nasıl tanıyabiliriz? Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin. Esselatu vesselam aleyhi ya seyyidil evvelin ve ahirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve't murselin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Deccali nasıl tanıyabiliriz? Resulullah Efendimiz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler kendi ümmetlerini Deccal'ın şerrinden kendilerini muhafaza etmeleri için uyarmıştır, ikaz etmiştir. Aynı şekilde ben de sizi uyarıyorum, ikaz ediyorum buyuruyor. Deccal hakkın dışındaki her şeydir. Hakkın dışındaki her şey. Her şey Deccal'ın fiili olarak beyan ediliyor. Ne ki bizi haktan alı koyuyorsa, Allah'tan başka tarafa döndürüyorsa, ahiretten başka tarafa döndürüyorsa, kulluktan başka tarafa döndürüyorsa, o decalın bir hilesidir, bir oyunudur, bir fiili, bir işidir. Aynı zamanda bizi Allah'tan başka tarafa davet edenler de, ister farkında olsun ister farkında olmasın, decala yardım etmiştir. Deccala asker olmuştur, Resulullah Efendimiz'in tabiriyle. Ona hizmetçi olmuş, hizmetkar olmuştur. Hakka davet edenler, nasıl ki Peygamber'e tabi olmuş, bununla beraber onun izinde yürüyorsa, hidayete vesile oluyor, hayra vesile oluyorsa, aynı şekilde devlete, eğer biri davet ediyorsa, Haktan başka bir şeye davet ediyorsa, Başka bir şeyi zikretmemizi istiyorsa, başka bir şeyle meşgul olmamızı istiyor ve buna davet ediyorsa farkında olsa da olmasa da decala yardım etmiş olur. <gülüyor> Mesela şu anda televizyon seyrediyoruz. Televizyonları seyrediyor, kanalları seyrediyoruz. Eğer izlediklerimiz bizi Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, bizi meşgul ediyorsa, başka şeyler de bizi meşgul ettiriyorsa, Neyle meşgul etirirse etsin, eğer haktan alı koyduysa, o decalın bir fiili, decalın bir işidir. Onun, Allah'ın kullarına yaptığı bir oyunudur. Özellikle müminlere. Bunun için bakıldığında, decalın fiilini görüyoruz, işlerini görüyoruz. Aynı şekilde ona yardım edenleri de görüyoruz. Söyledim, hakkın dışında eğer, bizi bir şeye davet ediyorsa o decalın işidir, fiilidir. Dolayısıyla iblisin işi, iblisin fiilidir. Farkında olmadan insanlar da, müminler de ona yardım eder, ona destek olur, haberi bile olmaz. Eğer ayık değilse, uyanık değilse, eğer müminin ferasetiyle bakmıyor, imanıyla bakmıyorsa bunu anlayamaz. Ama ferasetle bakınca bunu anlar. Şeytan onu meşgul etmek istiyor. Allah'ın zikrinden, Allah'ın ibadetinden, Allah'a kulluktan, Allah yolunda çaba gayret sarf etmekten, ahiretini kazanmaktan ali koyuyor. Allah'ın zikrinden ali koyuyor. Tefekkürden ali koyuyor. İbadetten ali koyuyor. Onun için bakacağız. Ne ki bizi Allah'tan başka tarafa döndürdüğü, ahiretten başka tarafa döndürdüğü, bize boş, gereksiz, faydasız şeyler tavsiye ettiyse ya da Bazen öyle şeyler tavsiye eder ki yalanı, yanlışı, günahı sanki böyle normalmiş gibi gösterir, takdim eder. Sonra insanı ona alıştırır. İşte iblis işin başındadır, deccal işin başındadır. İblis deccala yardım ediyor, deccal iblise yardım ediyor. İkisi birbirinin yardımcısıdır. Aynı konumdadırlar. Birbirleriyle fikir alışverişinde bulunurlar. İnsanları nasıl haktan başka tarafa döndürürüz, nasıl saptırır, nasıl cehenneme gönderir, dertleri budur. Eğer Allah, Allah'ı çok çok zikredin dediyse, Allah'ı zikir en büyüktür dediyse, Allah'ın hesabını yapın dediyse, Resulullah Efendimiz ya hayır söyleyin ya da susun dediyse, biz de eğer hayır söylemiyor ve susmuyor konuşuyorsak, Buna beraber eğer hakka davet etmiyorsak, birbirimizi cennete davet etmiyor, hayra davet etmiyorsak konuşurken, başka şeylerle birbirimizi meşgul ediyorsak, bu her şey olabilir. Bu alışveriş olabilir, ticaret olabilir, bu siyaset olabilir, bu başka şeyler olabilir. Eğer birileri bizi meşgul etmeye çalışıyorsa, o decala yardım ediyor, o şeytana yardım ediyor. Kim de bizi Hak'a davet ediyorsa, Allah'a davet ediyorsa, Hayr'e davet ediyorsa, o da Peygamberine yardım ediyor. O da Peygamberin vazifesini yapmış oluyor. Mü'mine düşen, mü'mine yakışan, yaraşan nedir? Peygamberine tabi olup, Peygamberine yardım etmektir. Allah'ın kullarına yardım etmektir. Allah yolunda. Evet, decari böyle anlamak gerekir. Ne ki bizi Hak'tan Ali koyuyor, Haktan başka tarafa davet ediyorsa o decal'ın fiilidir. Onu fiilinden tanımak lazım. İşlerinden tanımak lazım. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. <gülüyor> Hocamıza aklıma çok takılan bir soruyu sormak istiyorum. Bizim bir akrabamız var. Eşi vefat etti. Şizofren bir oğlu ve oğlunun eşi var. Ve bir de aklı dengesi yerinde olmayan bir kızı var. Eşi Ölen bu akrabamızın evli kızları var ve kızları babalarının ve gelinlerinin birlikte olduklarını ve bu ilişkiden iki çocuklarının olduğu olduklarını söylediler. Çoğu akraba da doğruladı. Sorum şudur, eğer böyle bir durum varsa ki olma ihtimali çok yüksek, biz böyle bir olayı gizlediğimiz için öbür dünyada bizim için bir vebalı ne olur? Çünkü hala birlikte yaşıyorlar. Evet. Mü'min, Allah'ın kitabına göre düşünendir, konuşandır, hareket edendir. Eğer birine zina isnadında bulunuyorsa, bununla beraber baş gözüyle görmüş, eğer dört şahit yoksa ortada, evet ne buyurdu Allah ayeti kerimede, ''Her birine 80 sopa vurun, şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin.'' Bunu söyleyenler baş gözüyle görmüş midir? Hayır, öyle söylüyorlar, öyle söylenmiş. Öyle söylenmiş, öyle değilse iftira atmışlar. Eğer baş gözüyle görmemişlerse gene iftira atmış olur. Sen baş gözünde görmedin. Allah'ın ortada hükmü vardır. Onu gizlemesi gerekir ne demek? Gizleyince günahkar olur. Ne demek? Yanlış. Eğer bunu söylerse günahkar olur, 80 sopa hak eder. Bununla beraber Allah ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. Yani Allah onları yalancılar defterinde yazar. Neden dolayı? Öyle söylenmiş öyle söylenmiş ama Allah dört tane şahit getirin demediğimi eğer dört tane şahit getiremezsen baş gözüyle gören üç tane şahit getirseniz bile gene 80 subayı hak etmiş olur, cezayı hak etmiş oluruz. Onun için böyle, başkası böyle söyledi, böyle düşünüldü, böyle söylediler deyip bir şeyleri söylemek ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanın her duyduğunu söylemesi, konuşması onun yalancı olması için yeterlidir. Allah onu yalancılar defterine yazar. Gözünde görmediğin bir şeyi söylememen gerekir, konuşmaman gerekir. Bununla beraber bu görmediğin için bu ona attığın bir iftira olur ki bunun cezası da 80 sopadır. Şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin dedi. Böyle şeyleri konuşmak kesinlikle yanlıştır. Allah'ın gazabına sebep olur. Bununla beraber eğer biri nefsine uymuşsa, nefsine tabi olmuşsa, nefsinin peşinden gitmişse, nefsi aklına galip gelmişse, evet, nedir o? Hayvan gibi. Hatta hayvandan daha aşağıydır. Bunun için ne buyurmuştu İmam Cafer Hazretleri? İmam Cafer aynı zamanda hocamız, mürşidimiz, imamımız Manevi olarak yolunda yürüdüğümüz zat. Evet, buyurdu ki öyle, Allah meleklere akıl vermiştir ama şehvet vermemiştir. Nefsin arzularını, isteklerini vermemiştir. Hayvanlara şehvet vermiştir, akıl vermemiştir. İnsana hem akıl vermiş, hem de şehvet vermiştir. Eğer insan, Aklını şehvetine galip ederse bu durumda meleklerden üstün olur. Ama şehveti aklına galip gelirse hayvandan daha aşağıyı olur. Eğer hayvandan daha aşağıyı olduysa artık ona ne nasihat kâr eder ne de onun için bir şey yapabilirsin. Evet. Şehveti. Şehvet deyince her şey, onu çeken her şey bu şehvet dünya sevgisi olur. Mal sevgisi olur, makam sevgisi olur. İnsanlar şöyle ya da böyle desinler sevgisi olur, o fark etmiyor. Eğer o onun aklına galip geldiyse, aklı onu selamete çıkarmadıysa Allah, öyle buyurdu ayet-i kerimede, kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer. Eğer Aklı onu selamete çıkarmıyorsa, kalbi onu selamete çıkarmıyorsa bu durumda onun için kurtuluşu olmaz. Aklını Allah'ın vahyinin, nurunun ışığında kullanması gerekir. Allah'a göre anlaması gerekir. Bununla beraber Allah'ın emrine de tabi olup uyması gerekir ki kazansın. Yoksa arzuları, istekleri, şehveti aklına galip geldiyse o hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıya olmuş olur. Bölelerinden uzak durmak gerekir. Onların hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Böyle sadece zanla hareket etmek, şöyle söylediler, böyle söylüyorlar demek kesinlikle iftira olur, suizan olur. Baş gözüyle görmedikçe, görse bile onu söyleyemez. Söylese mutlaka beraberinde üç tane şahit getirmesi gerekir ki dört şahidin olması gerekir. Dört şahit yoksa o iftiradır, Allah'ın hükmü ortadadır. Onun için, seksen sopa vurun, şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin. O yalancılardan olmuş olur. Evet, onun için kendi nefsimizi, gönlümüzü, aklımızı böyle şeylerle kirletip, suizanda ya da iftirada bulunmuyoruz, başkası öyle söylemiş diye. Evet, tövbe edip istiğfar etmeleri gerekir arkadaşlarım. Diyar kızıl sakız çiğnemek günah mıdır? Günahsa neden? Sakız çiğnemek günah mıdır? Sakız çiğnemek neden günah olsun? Sakız dişleri temizliyor. Dişleri temizlemek sünnettir. Ağız sağlığı için faydalıdır. Onun için sakız çiğnemek günah değil. Sevaptır, temizliktir. Ama bu sakızı böyle ulu orta çiğnemek doğru müdür? Günah değildir ama doğru değildir. Belki edebe uygun değildir demek daha doğrudur. Onun da bir adabının olması gerekir. Nasıl ki dişlerimizi fırçalarken tek başımıza onu yapıyorsak, dişlerimizi temizliyorsak onu da böyle sağlık için çiğnemek gerekir. Yani yoksa böyle keyif olsun diye çiğnemek de doğru değil. Efendim, Konya'dan Cemal Ergün, Dinden taviz vermenin hali nedir? Dinden taviz verenlere oy vermek doğru mudur? Dinden taviz vermek. İnsanın önce dinden kendi nefsine taviz vermemesi gerekir. Allah neyi emretmişse onu yapmaya çalışması gerekir. Bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Dinden taviz vermek demek, başkalarını hesaba çekmek demek değildir. Allah dinde zorlama yoktur dedi. Sana düşen, Allah'ın vahyini tebliğ etmektir, davet etmektir, anla anlatmaktır. Evet gerisi, gerisi senin işi seninledir. Herkesin işi kendisiyledir. Kendini, kendi nefsini Allah'a kul cool etmeye, kul cool yapmaya çalışması gerekir. Ebedi hayatını kazanmaya çalışması gerekir. Hazreti insan olmaya çalışması gerekir. Son soru neydi? Efendim oyla ilgiliydi. Dinden taviz <gülüyor> verenlere oy vermek doğru mudur? Oy vermek. Oy vermek bir seçim yapmaktır. Memleketi idare edecek olanları seçmektir. Nasıl ki bir ailede bir reis varsa, aile reisi varsa aileyi o idare ediyorsa bir de memleketi idare edecek olan bir aile reisine bir devlet başkanına ihtiyaç vardır. Onu seçerken Neye göre seçmemiz gerekir? Bu idareyi becerir mi, becermez mi? Başarır mı, başarır, başarmaz mı? Ya da işlerinden en güzel hangisi memleketi idare edecekse bizim tercihi öyle yapmamız gerekir. Ben oy kullanmıyorum demek doğru olur mu? Doğru olmaz. Seçimi yapma, yapmadıysan, sen kendi tercihini yapmadıysan bu durumda en kötüsüne imkan vermiş olursun. Aslında onu seçmiş olursun. Yani bir aile reisi vefat etse, o ailede on tane çocuk olsa, birini aile reisi olarak seçelim derse, bizim de tercih etmemiz gerekmez mi? Onun dört dörtlük mü olması gerekir? Hayır. En iyi hangisi idare edebiliyorsa tercihi ondan yana yapmak gerekir. Yoksa en iyisini biz tercih etmediysek diğerlerinin oyuyla başka biri seçilmiş olur ki biz de ona yardım etmiş oluruz. En iyinin seçilmesine e, katkıda bulunmamış oluruz. Onun için oy sorumluluktur. Kullanılması gerekir. En iyi işi kim yapıyorsa işi ona vermek gerekir. Allah'ın emri vardır. Emaneti ehline teslim edin. Onu ehline teslim etmek lazım. İşi en güzel yapana işi teslim etmek lazım. Yani oyu kullanıp işi ona vermek lazım. Evet. Efendim Muş'tan müesser Koro şu, hatim indirirken Türkçe mealini okumak şart mı? Hatim indirirken Türkçe mealini okumak şart değildir. Bir tek Arapçasını okur, sevabını istediği şekilde hediye eder, Arapça mealini okumak gerekmiyor. Ama Allah Kur'an'ı anlaşılsın diye ona iman edelim, hayatımızı Kur'an'a göre yaşayalım diye indirmiştir. Bunun için mealini okumak gerekir. Yoksa Mearen'i hiç okumadan, anlamadan sadece Arapçasını okuyup böyle sevap kitabıymış gibi Kur'an'a muamele edersek bu yanlış olur. Ama bir sefer, iki sefer, beş sefer ya da onu tekrar tekrar okumamız gerekir. Rabbimiz bize ne söylemiş onu anlamamız gerekir. Rabbimiz bizden nasıl bir hayat yaşamamızı istiyor onu anlamak gerekir. Mearen'i bunun için okumak gerekir veya dinlemek gerekir. Sonra istediği şekilde Okur. Meali okuması gerekmiyor. Evet. Hediyesini yapar. Kazanmış olur. Efendim Konya'dan Kamil'e 3'er <gülüyor> Uslat yolculuğundaki biri bir dereceye geldiği zaman şeytan onunla daha mı çok uğraşıyor? Evet. Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. Şeytan huzurdan kovulurken seni sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım. Gelinleri yoldan çıkaracağım. Çoğunu şükreder, bulmayacaksın. Şeytan, silat-ı müstakimin üzerinde durmuş. Eğer biri o silat-ı müstakim üzere yürüyorsa, elbette ki şeytan onunla meşgul olur. Ama yoldan çıkmışsa, onunla meşgul olmasına gerek yok, zaten onu yoldan çıkarmış. Şeytanın, iblisin derdi, insanı cehenneme göndermektir. İnsanı Allah'a karşı asi yapmaktır, isyan ettirmektir. Şükürsüz yapmaktır, nankör yapmaktır. Eğer bir sırat-ı müstakim üzere yürüyorsa, bu durumda Rabbine şükrediyorsa, hamd ediyorsa, Rabbine kul olmaya, abd olmaya çalışıyorsa, o uslat yolunda Rabbine dost olmak için çaba gayret sarf ediyor, o yolda koşuyorsa, elbette ki şeytan, ona farklı bir muamelede bulunur. Bununla beraber Allah ne buyurdu? Senin ihlaslı kulların üzerinde hiçbir etkin yoktur dedi. Eğer ihlaslıysak, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hiçbir şey elde edemez. Yeter ki ihlaslı olmuş olalım. Yani Rabbimize karşı samimi olmuş olalım. Ama bu samimiyet yoksa, gaye Allah'ın rızası ebedi hayat değilse, eğer o kul hedefini belirlememişse, benim bu hayattaki gayem Allah'ın rızasını kazanmaktır, ebedi hayatını kazanmaktır, Allah'a dost olmaktır deyip hedefini belirlememişse, bunun için her şeyi yaparım, gerekeni yaparım dememişse bu ihlaslı biri değildir. Şeytan onu yoldan çıkarır, güce düşürür, fitneye düşürür. Dolayısıyla o da şeytana güç yetiremez. Neden? İhlaslı olmadığı için. Eğer ihlaslı olursa, şeytanın gücü buna yetmez. Hatta gücünün yetmediğini bilir. Öyle söyledi zaten. İhlaslı kulların müstesna dediği iblis. Onlara bir şey yapamam. onlara gücüm yetmez zaten dedi. Eğer şeytan birilerini yoldan çıkarıyorsa, bilelim ki ihlasi olmadığı için, zami olmadığı içindir, hedefini belirleyemediği içindir. Allah için tavrını koyamadığı içindir. Evet, imani gönlünde değil, sadece dilindeymiş. Evet, onlarla elbette ki uğraşır. Şeytanın işi zaten sırat-ı müstakimde olanlarla uğraşmaktır, meşgul olmaktır. Diğerlerini zaten istediği gibi kullanıyor. Evet. Efendim devamla izleyenimiz bir anne veya baba bir hata veya bir yanlış yaptığı zaman aynısı çocuklarının başına gelir mi? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Herkes kendi elleriyle yaptıklarından sorumludur. Bir ana bir baba bir yanlış yaptığında evladı neden bunun cezasını çeksin? Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Mesela Hz. İbrahim'in babası müşriktir. Hz. İbrahim Allah'ın Nebisi ve Resulü'dür. Bak bir şey babasından dolayı başına gelmemiştir, gelmez. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam Allah'ın Resulü ama oğlu iman etmiyor, hanımı iman etmiyor. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Buna beraber Allah'ın her bir kula muamelesi özeldir, ona ait. Bu hesabı yapan Allah'tır. Onun için bu takdiri yapan Allah'tır. Babasından, anasından dolayı değil, evladından dolayı değil. O Allah'ın kulüdür ve Allah'ın ona yaptığı muamele özeldir. Hangi muameleyi yaparsa yapsın, o Allah'a kul olsun diyedir, abd olsun diyedir, Hazreti insan olsun, cenneti kazansın diyedir. Yoksa anasından, babasından dolayı değildir. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet. Efendim, Brüksel'den bir izleyicimiz. Ben Avrupa'da yaşıyorum ve öğrenciyim. Türkiye'den birisini sevdim. Tanıştıktan bir ay içerisinde nikah kıydık. Fakat karı koca hayatı yaşamadık. Günah işlemeyelim diye nikah kıymıştık. Halen birbirimizi çok seviyoruz fakat ailesi baskı yapıyor. Benimle evlenmesini istemiyor. Ve kendi memleketinden bir kız ile evlenmesini zorluyorlar. Şark koşmuşlar eğer bu kızla evlenmezsen hakkımızı helal etmez diye. Beni de katiyen istemiyorlar. Ben ondan kopamam çünkü biz birbirimizi Allah rızası için sevdik ve çok sevdik ne yapması ve ne yapmam gerekir? Evet. Herkes kendi hayatı hakkında karar verme hakkına sahiptir. Hiç kimse o karara müdahale etme hakkına sahip değildir. Ebedi hayatımızı kazanırken de bu böyledir, dünya hayatımızı yaşarken de bu böyledir. Analar, babalar, <gülüyor> kendi evlatlarının kendi hayatları hakkında verdikleri karara mutlaka saygı duymaları gerekir. Varsa bir bilgileri, bilgilerini çocuklarına aktarıp kendi tecrübelerini çocukların önüne koymaları gerekir. Bana göre, bence benim bildiğim kadarıyla, yaşadığım tecrübe kadarıyla doğru böyledir. Böyle olsa kazanırsınız. Ayda görür, kar edersiniz. Böyle olursa zarar edersiniz deyip bu tercihi onlara bırakmaları gerekir. Eğer analar, babalar ile de şununla evlenirsin diye bir karar verir, hüküm verirse ne demektir bu? Senin başında akıl yok, sen hiçbir şey bilmiyorsun, senin yerine ben düşünürüm, ben karar veririm. Peki yarın öbür gün öldüğünde onun adına kim karar verecek? Çocuğunun aklını çalıştırmasına müsaade etmiyorsun. Karar vermesine müsaade etmiyorsun. Kendi hayatı hakkında Tercih yapmasına müsaade etmiyorsun. Bu ana baba olmaz. Bu kendi nefsine abdolan, nefsini ilah edinen e, kimselerdir. Çocuklarını kendi malları gibi görürler. Çocuğun nasıl mutlu olacağına değil, nasıl kazanacağına değil, kendisi nasıl mutlu oluyorsa, çocuğunu da kendi malı gibi görür, onu öyle kullanır. Kesinlikle bu yanlıştır. Çocuklar evlenmeye karar verdiklerinde, mesela kardeşlerimiz, bu konuda ne yapmaları gerekir? Tavurlarını koymaları gerekir. Bir bir şeyi seviyorsak, birini seviyorsak, bir şeyi istiyorsak bu durumda bizim bütün çabamızla, gayretimizle gerekeni yapmaya çalışmamız lazım, vesileye çalışmamız lazım, sarılmamız lazım. Her türlü vesileyi kullanıp evet, maksadımıza kavuşmak için, maksuda ermek için gerekeni yapmamız lazım. Dik durmak lazım. Birileri şöyle söyledi, birileri böyle söylüyor. Buna taviz vermek doğru değil. Hayat eğer bizim hayatımızsa taviz vermek doğru değildir. Aynı şey ebedi hayat için geçerlidir. Allah'ın rızasını kazanırken, ebedi hayatımızı kazanırken asla engel tanımamak gerekir. Kim olursa olsun, bütün dünya karşımızda da olsa biz Rabbimizi tercih ettiysek, ahiretimizi tercih ettiysek hepsi karşımızda da olsa Allah bizimle beraberdir ya, bu yeter bize, yetmelidir. Kim ne derse desin, bize düşen Allah yolunda koşmaktır, ebedi hayatımızı kazanmaya çalışmaktır. Muhatap kim olursa olsun, örnek bizim için sahabedir. İman ettiklerinde tavırlarını koydular, her şeylerini feda edip, kurban edip, gökteki yıldızlar mesabesine geldiler. Böyle olmadan kazanmak mümkün değildir. Evet, kendi hayatımız, hem dünya, hem akiret hayatımız hakkında karar verdiğimizde Asla engel tanımamak gerekir. Gerekeni yapmak gerekir. Efendim Balıkesir'den Ali isimli bir izleyicimiz <gülüyor> "Kontrolüm dışında istemediğim şeyleri düşünüyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim?" Evet, kontrolümüz dışında elimizde olmadan bir şeyler düşünürüz. İstisnasız bütün insanlar böyledir. Niye kontrolü dışındadır? O dışarıdan geliyor da ondan. Şeytan söze veriyor. Eğer düşündüklerimiz Yanlış şeylerse o şeytandan geliyor. Eğer düşündüklerimiz, gönlümüze gelenler, eğer hayırsa o da Allah'tan geliyor. Allah'tan geleni almak gerekir. Ama şeytandan gelen yanlış şeyleri de kovmak gerekir. Onunla meşgul olmamak gerekir. Nasıl kurtuluruz? Onunla meşgul olmazsak kurtuluruz. Ciddiye almazsak, şeytanın söylediklerini, kalbimize, gönlümüze verdiği vesveseyi ciddiye almaz, dinlemezsek artık vesvese vermenin bir fayda vermediğini görünce kendisine ne yapar? Ondan vazgeçer. Başka bir şeyle uğraşır, başka bir vesvese vermeye çalışır. Ama bize düşen Rabbimizi dinlemektir. Rabbimizi dinlediğimizde, onu ciddiye aldığımızda, onunla, onun zikriyle meşgul olduğumuzda onun rızasını kazanmak için bir derdimiz olduğunda zaten şeytan istediği kadar Vesul'sa versin, gönlümüze, nefsimize, kalbimize bir şeyler fısıldamış olsun, hiçbir değeri olmaz, kıymetli olmaz. Çünkü ciddiye almıyoruz. Ciddiye alınmadığını görünce, bir şey yapamadığını görünce, o da onunla meşgul olmaz. Evet, inşallah dinlemeyeceğiz, ondan kurtulacağız inşallah. Efendim Erzurum'dan Muhammed Emin kader-kısmet bağlama var mıdır? Varsa kısmeti kaderi bağlıysa ne yapmalıyız hocam? Allah'a menet olun, Allah sizinle olsun. Allah razı olsun. Kaderi, kısmeti bağlamak yoktur. Kader de, takdir de Allah'a aittir, kısmet de, rızık da Allah'a aittir. Eğer birileri ben bunu bağlıyorum, bağladım ya da bağlanmış diyorsa Allah'a şirk koşmuş olur. O Allah'ın ortağı mı ki? Öyle kaderi, kısmeti bağlıyor. Kısmet her konuda bu böyledir. Her şey, Allah'ın ikram ettiği her şey bir rızıktır. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah dilediği kimse için rızkı daraltır, kısar, bir takdire bağlar, dilediği kimse için rızkı açar, genişletir, dilediği kimseye de hesapsız rızık verir. Bak takdir eden Allah'tır. Yani o giden nuskha yaptı ya da okudu öfledi rızkı açtı ya da bağladı böyle bir şey olur mu? Eğer bunu söylediysek birilerini nuskahayı öfrükçüye Allah'a şirk koşmuş olduk. Evet. Kısmet bağlamak, kader bağlamak böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey böyle bir şey inanmak şirktir. Küfürdür. Bunu yapanlar da evet kafir olmuş olur. Küfürde olmuş olur. Ee, ne söylerse söylesin, ne ile yaptığını söylerse söylesin, bu farkı etmiyor. Onu yapanlar, önce kendi kısmetini açsınlar, önce kendi rızıklarını açsınlar. Onu yapıp milletten para alıyorsa, eğer varsa öyle bir cevher onda, ne kendi rızkını açmıyor, ne kendi kısmetini açmıyor, ne kendi kaderini değiştirmiyor? İftira. İftira bununla beraber, Onlara gidip onlara güvenen onlardan daha ahmaktır. Evet. Efendim Batmandan Vedat isimli bir izleyici'miz selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Diyanet imamları arkasında namaz kılınır mı? Allah razı olsun demiş. Diyanet imamları niye mümin değil midir? Diyanet imamları arkasında elbette ki namaz kılınır. Bu memleket İslam memleketidir. Müminlerin yaşadığı memlekettir. İdarecilerinin mümin olduğu bir memlekettir. Buna beraber camilere eğer devlet imam atıyorsa, onlara maaş veriyorsa, maaş vermezse kim maaş veriyor, verecek? Halk verecek. Onlara verilen Maaş nereden geliyor? Halktan toplanan vergiyle ödeniyor. Arada ne fark vardır? Bununla beraber harifeler de maaş almış mıydı? Almıştı. Çalışanlar, imamlık yapanlar, önderlik yapanlar onları da maaş almış mıydı devletten, hazineden, malden almışlardı. Önemli olan Resulullah Efendimiz buyurdu, her imamın arkasında namaz kılın. İmam seçme öyle. Ama sen onun açıktan bir yanlışını görüyor, gönlün onun arkasında namaz kılmayı kabul edemiyorsa, sıkıntı duyuyorsa, o imamın arkasında namaz kılma. Ama imamın arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı demek, o imamı küfürle itham etmektir. suyuzanda bulunmaktır. Eğer böyle söylesek, Kılınmaz desek bu durumda hepsini küfürle itham etmiş oluruz. Eğer küfürle itham ettiklerimiz kafir değilse o söz bize geri döner. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Birine kafir dediğimizde, küfürle itham ettiğimizde o onda yoksa o havada kalmaz. Sahibine geri döner, sahibini kafir yapar. Onun için birbirimize, müminlere, müslümanlara, imam fark etmiyor, alimlere... Herhangi bir şekilde onları küfürle itham etmeyelim, kafir demeyelim, münafık demeyelim, müşrik demeyelim. Kim ki La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o mümindir, o bizim kardeşimizdir. Onun için birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olmak gerekir. Birbirimizi sevmeye davet etmemiz gerekir. Yoksa tefrikaya sebep olmuş oluruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Birbirimizi sevmek böyle mi olur? Neden dolayı seveceğiz? İmanından dolayı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinden dolayı. Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı sevmen gerekir. Hem Rabbim Allah'tır diyecek biri, hem de ona bahane arayacağız, kusur arayacağız, bu yanlış. Asıl mümin, müminin aynasının aynasıdır. Ona baktığımızda kendimizi görmüşüz demektir bu. Hesabı görecek olan Allah'tır. Evet, Bize düşen, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenleri, mümin kardeşimiz olarak bilmektir, kabul etmektir, sevmektir. Bununla beraber imamsa arkasında da namaz kılmaktır. Bu, kimin imamı olursa olsun, o fark etmiyor. Evet. Efendim, Bursa'dan Mehmet Gül, selam Muhammed Hüseyin hocama. Hocam sana kurban olurum bin kere. Ey şirinlerin şirini Allah'ım, Muhammed Hüseyin hocamı sev, bize de sevdir. Çok şirinsin Allah'ım. Kimseni seviyorsa beni ona kurban et. Ey şirinlerin şirini sensin Allah'ım. Hepimiz Allah'a kurban olalım. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, deki namazım, selatım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Her şeyimiz Allah'a kurban olsun. Kur demek, yakın demek. Kurban, Yakınlığa vesile olan şey demek. Kurban olayım deyince yakın olayım demektir. Yakın olayım. Evet. Allah'a kurban olayım deyince Allah'a yakın olmuş olursun. Nefsini kurban edersin. Sana ikram ettiğini kurban edersin. Sevdiklerini, sevdiğin şeyi kurban edersin. Bu kurbanla Allah'a yakın olmuş olursun. Kurbanlar, kurbanlıklar Allah'a, yakınlığa vesile olmuş olur. Evet, hepimiz Allah'a kurban olalım, yakın olalım, dost olalım inşallah. inşallah. Efendim, Batman'dan bir izleyicimiz, sigara içmek haram mıdır, mekruh mudur? <gülüyor> sigara içmek ne haramdır ne de mekruh. Bir şeyin haram olabilmesi için Allah'ın onu haram kılmış olması gerekir. Eğer Allah haram kılmamışsa, haram dediysek bu durumda Allah adına hüküm verip Allah adına karar vermişiz demektir ki bu Allah'a şirktir. Bu küfürdür. Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram demek ya da haram kıldığı bir şeye halal demek küfürdür. Haram değildir. Mekruh müdür? Mekruh diye İslam'da, dinde, vahiyde mekruh diye bir şey yoktur. mekruh demek tahrimen mekruh, tenzihen mekruh menduptur. Bunlar İslam alimlerinin koyduğu hükümlerdir. Yani harama yakın. Harama yakın olmaz. Ya halaldır ya haramdır. Haramın küçüğü vardır, büyüğü vardır. Günahın küçüğü vardır, büyüğü vardır. Evet, birbirinden farklıdır. Küçük büyük demek başka bir şey. Evet, mekruh demek, mekruh kerih demek, hoş olmayan şey. Kime göre? İslam'a göre. İslam'a göre deyince durum değişiyor. Nasıl anlamak lazım sigarayı? Faydalı veya zararlı. Allah eğer bir şeyi kullarına bırakmışsa, faydalı mıdır, zararlı mıdır? deyip bakmak gerekir. Eğer faydalıysa, bu dünyada faydası vardır, bedene faydası vardır. Eğer zararlıysa gene bu dünyada zararı vardır, bedene zararı vardır ya da onun zararını burada çeker ama günahsa bu durumda onun cezası ahirette olmuş olur ki Allah'ın emrine karşı gelindiği için ama bir şeyi Allah kullarına bırakmışsa o da ona da faydalı ya da zararlı denir. Haram mi, helal mi, mekruh mi denmez. Faydalı mi, zararlı mı denir. Haram değildir, dolayısıyla mekruh değildir. Böyle söylenmez yani. Bu kelimeyi, bu ağır kelime. Allah adına konuşuyorsun çünkü. Allah öyle söyledi mi? Yok. Söylemedi. Hangi cesaretle bunu söylüyorsun? Nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl dilin dönüyor? Yani sende iman yok mu demek lazım bunu söyleyenlere? Allah adına nasıl böyle hüküm verebiliyorsun? Ne buyurdu ayet kelime de? Kimdir o dilini evrip çevirip şu halaldır, bu halaldır deyip Allah adına hüküm veren? Bu Allah'ın gazabına sebep olur. Evet. Onun için faydalı deriz, zararlı deriz. Ne deriz? Zararlıdır. Ama haram ya da mekruh ya da başka bir şey söylenmez. Evet. Efendim Adana'dan münevver çağıran sevgili Muhammed Hüseyin Efendi sizi çok seviyorum. Ama sizi görmek istiyorum. Ben Adana'da yaşıyorum. Siz Adana'ya geliyor musunuz? Size tabi olmak. İstiyorum ey sevgili, o kadar sevgiyle dinliyorum ki sizinle Allah'a ulaşıyorum. Rabbime bin şükür sizi tanıdığımda çok mutluyum ama ben sizi görmek istiyorum. Evet. Allah nasip ederse, şöyle bir belki Türkiye turu olur, her şehre uğrarız, kardeşlerimizi ziyaret ederiz. Allah nasip eder inşallah böyle bir imkan verir. Buna beraber zaten şu anda mesela kardeşlerimiz televizyonu açıp bizi evinde misafir etmiştir. Bir de böyle mesela soru sorma imkanı da vardır. Hamdolsun beraber yürüme imkanı da olmuştur. Eğer beraber olduğumuzda gönlümüz Allah'a dönüyorsa, Allah ile beraber olabiliyorsak, işte en büyük nimet budur, en büyük ikram budur. Müminin böyle olması gerekir, bulunduğu yere Allah'ın nurunu saçması gerekir, vahyini taşıması gerekir, hidayeti taşıması gerekir. O Allah'a kulluğu üzerinde görünmesi gerekir. Bütün müminlerin böyle olması gerekir. Bu durumda ne olmuş olur? Kiminle beraber olursa olsun, O onunla beraber Allah'a dönmüş, Allah ile beraber olmuştur. O'na Allah'ı zikretirmiştir. Her birimize düşen de böyle yapmaktır, böyle olmaktır. Allah hepimizi inşallah böyle hidayete vesile eder. Allah'ı hatırlamaya, hatırlatmaya vesile eder inşallah. Efendim İstanbul Sultan Gazi'den Emine Adıyaman. Selamun Aleyküm kıymetli hocam. Aleyküm. Ailecek sizi çok severek izliyoruz. Size bir sorum olacaktı. Hazreti Yusuf kısasındaki Züleyha Müslüman oldu mu? Evet. Züleyha Müslüman olmuştur. O da o aşkı, muhabbeti, mecazi olsa bile sadece o mecazi bir şey değildir. Hz. Yusuf'a bakarken onu sadece zahiri olarak görmemiştir. O öyle gördüğünü zannetse de aslında onun o manevi tarafına Allah'ın güzelliğinin el Esmaül ül tecellisine aşık olmuştur. Farkında olsa da olmasa da o nefsi olan sevgiyle karıştırsa da o yine öyledir. Dolayısıyla Allah ona rahmetiyle muamele edip ihsanda vurulmuş, ikramda vurulmuştur. O da o sevgisinin karşılığını evet almıştır iman ile. Almıştır, kazanmıştır. E, Dolayısıyla evet Müslüman olmuş. Kazanmıştır. Efendim devamla izlenimiz bir de hocam tüm rüyalarım çıkıyor. Bunun hikmeti nedir? Evet rüyalarımız çıkıyorsa bu durumda Allah bize ikramda bulunuyor. Gönül itibariyle rüya gördüğümüz o alem e, doğru yermiş. Doğru yerde, günün itibariyle doğru yerde duruyoruz ki o gördüğümüz rüyalar, orada gördüklerimiz çıkıyor. Demek ki doğru yerde duruyormuşuz. Hamdolsun. Efendim Giresun'dan bir izleyicimiz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Değerli insanlar ve hocamız, kalbimiz sizin kelimelerinizle sizi sevdi, uslubunuz aşık etti. Abdiyet üzerinde çok duruyorsunuz ve aşkı kulluğa bağlıyorsunuz. Burası çok tatlı. Bir de oğlum diğer TV'deki reklamları hayretle izliyor. çizgi filmlerden o kadar etkileniyor, o kadar o kadar etkilenmiyor. Diğer TV çok çok çok izliyoruz. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Kulluğu mutlaka muhabbete bağlamak gerekiyor. Çünkü kulluk muhabbet demektir. İman muhabbet demektir. Allah'ın muradı, insan üzerindeki muradı, insanın Allah'a kul olmasıdır, iman etmesidir, dolayısıyla sevmesidir. Allah kulunun kendisini sevmesini sever. İman etmesini sever, iman muhabbettir, kulluğunu sever, kul olarak yaratmış, dolayısıyla Allah kulunun kendisini sevmesini sever. Eğer bu sevgi yoksa, hiçbir şey yok demektir. Her şey anlamsız demektir. Kıymetsiz ve değersiz demektir. Her şey kıymetini, değerini, anlamını o sevgiden alır. Neyi ne kadar çok seviyorsak, bizim için o kadar kıymetli ve değerlidir. Bir şeyi sevmiyorsak, o bizim için kıymetli, değerli değildir. Yani kıymetini, değerini bizim sevgimizden alıyor. Birini ne kadar çok seviyorsak bizim için o kadar değerlidir, o kadar kıymetlidir, o kadar güzeldir, o kadar övülmeye layıktır. Ama sevmiyorsak böyle bir şey hissetmeyiz, bizim için anlamsız, kıymetsiz ve değersizdir. Kul da Rabbini sevince değerli olur, kıymetli olur, şerefli olur. Allah'ın sevgisini isteyince Rabbim beni sevsin deyip hayatı yaşarken imtihanlarla, İmtihana tabi tutulurken gereğini yapıp kazanınca, o sevgisini ispatlayınca kul olur, abd olur, mümin olur, Allah'ın sevdiği kulu olur, Allah'a dost olur, yakın olur. Yani her şeyi o muhabbetle kazanıyoruz. Onun için hayat, bütün ibadetler, bütün imtihanlar imani kemale erdirmek içindir. Yani kamil manada Allah'ı sevip Allah'a aşık olmak içindir. Allah'a abd olmak içindir. Gerçek manada. Bunun dışında her ne varsa hepsi bunun içindir. Bu sevgiyi kazanmak, bu sevgiyi kemale erdirmek, imanı kemale erdirmek içindir. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini kazanmak içindir. Eğer Allah cenneti anlattıysa cennet Allah'ın kuluna olan sevgisinin karşılığıdır, muhabbetinin karşılığıdır. Öbür tarafa gittiğimizde göreceğiz. Kul neyi seviyorsa, Allah ona verdiği o cennete onu yaratmış. O kul neyi seviyorsa, neden? Çünkü Allah o kulü seviyor, o kurun sevdiğini de sevmesini seviyor. Neyi istiyorsa Allah onun cennetinde onu yaratır. Hatta buyurdu ki sahabeden biri, Ya Allah ben diyor, develeri çok seviyorum. Cennette deve var mıdır? Diyor Resul Efendimiz durdu. Cennette deve var mıdır? Gerçekten. Sonra diyor, buyurdu ki evet. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede orada her istediğiniz vardır. Orada deve de vardır. Demek ki Allah o kul için orada deve yaratır. Yani biri neyi istiyorsa Allah onu sevdiği için onu sevdiğini onun için cennette yaratmış. Yani cennet Allah'ın kuruna olan sevgisinin karşılığıdır, muhabbetinin karşılığıdır. Kurun istediğini orada yaratıyor, yaratmış. Evet, her şey aşk ve muhabbetten ibarettir. İmandan ibarettir, abd olmaktan ibarettir. Evet. Efendim izninizle bir soruyla beraber bir ara verin. Efendim, Trabzon'dan Ethem kurt, efendim selam eder, ellerinizden öperim. Allah dünyada ve ahirette ne muradınız varsa ihsan etsin. Efendim başka zikir meclislerine katılmamıza müsaade eder misiniz? Evet. <Sessizlik> Mümin her çiçekten her çiçeğin özünden bal toplayan arı gibi olmalıdır. Her yerden onu alır. Alabilir. Almalıdır. Onun için her zikir meclisine katılabilir. Her Sohbete katılabilir, her toplantıya katılabilir, katılmalıydır. Eğer istifade ediyorsa, eğer fayda görüyorsa veya oradakilerine fayda verebiliyorsa herhangi bir mahsuri olmaz. Yoksa bazılarının söylediği gibi işte sadece bizim zikirlere katılabilirsin veya bizim sohbetlere katılabilirsin, başka yere gidemezsin, gidersen olmaz ya da başkaları gelip bize katıramaz demeleri mutlaka bunun bir sebebi olması gerekir. Nedir sebebini söyleyeyim? Onlar mutlaka kendilerinden endişe ediyorlar. Mutlaka farklı bir şeyle bakıp öyle anlamış. Hiç kimse kimsenin sahibi değil. Mürşid, Mürşid-i Kamil. Kullarına hizmetçi olandır. Hizmetkar olandır onu Allah'a taşıyandır, ona yolunu gösterip öğretendir, ona Rabbinin ayetlerini, vahyini öğretendir, Rabbinin yolunu gösterendir, ona Rabbini tanıtandır, anlatandır. Eğer biri bizimle beraber olmuşsa, bir yerden istifade ettiyse, o istifade ettiği yer neresi olursa olsun biz onlara teşekkür borçluyuz. Ben ona teşekkür borçluyum. Kardeşime yardım etmiş. Dolayısıyla bana yardım etmiştir. Teşekkür borçlu olmam gerekmez mi? Elbette ki. Yoksa işte şuraya gidemezsiniz, buraya gidemezsiniz demek aslında işi bilmediklerini, daha doğrusu işlerinin sahte olduğunu gösterir. Korkuyor ve endişe ediyor. Eğer gidip hakikati anlarsa bizi terk eder korkusu vardır. Kendini onun sahibi gibi görmüştür. Oysaki söyledim mücci dikamil hizmetçidir hizmetkardır biri o hizmet esnasında ona yardım ederse biri kendisiyle beraber olana bir kelime öğretirse ya da beraber biriyle beraber Allah dediği bir adım daha attıysa ona teşekkür borçludur evet onun için gönlümüz rahat olmalıdır kardeşlerimiz istediği yere gidebilir istediği hata gitmelidir bir yerde bir veli duysalar, bir mürşidi kamil duysalar ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Sohbetine katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla beraber kardeşlerimizin herhangi bir yeri ziyareti esnasında mutlaka edepli olmalarını istiyoruz. Edep. Karşısındaki insanların bir şey bilmediğini görebilir. Yanlışlar yaptıklarını görebilir. Asla orada konuşup böyle edebe aykırı bir şekilde öğretmeye çalışmamaları gerekir. Edeple dinleyip arabileceği gibi bir şey varsa almalıdır. Söz hakkı verilirse evet konuşurken edeple konuşmalıdır. Bir şey öğretir gibi değil. Bir şey öğrenmeye çalışır gibi konuşmalıdır. Öğrenmeye çalışırken aynı zamanda hakki hakikati de ortaya koyar. Bu çok önemli. Mümin mutlaka edepli olandır. Edep, iman, harşet birbirinden asla ayrılmaz. Eğer birinin imanı varsa Allah'a karşı harşeti de vardır. Yani Allah'a e, harşetle, muhabbetle, edep aynı şeydir. Birinden biri yoksa ötekiler de yok demektir. Allah'ı seven, Allah'tan harşet duyar, Allah'ı biliyor, tanıyor ki seviyor. Eğer tanıyorsa, onun azametini de biliyor, harşet duyar. Bununla beraber edeplidir. Hem Allah'a karşı edeplidir, hem Allah'ın kullarına karşı edeplidir, hem mahlukata karşı edeplidir. Ben biliyorum demez. Rabbim bilir, bununla beraber bana düşen kulluğumu yapmaktır. Kardeşime yardım edebiliyorsam, ona da yardım etmektir, der. Evet. Teşekkürler.